108. Sure. Erkevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen Rabbin'e kulluk et ve kurban kes. Asıl soy soyu kesik olan şüphesi sana hıç kesendir.